Kemoterapi ilaçlarını alan kimselerin saçları dökülüyor ama sonra bu kalıcı bir şey değil. Sonradan tekrar o saç e, yeşeriyor yani bitiyor. Tekrar, yani. tekrar, he, he, tekrar şey çıkıyor. Yapıyor, çıkıyor. Onun için böyle bir yola başvurmamak lazım. Hı -hı. Yalnız sun iyi olan e, perukları takmakta e, müsamaha var, caizdir insan saçından yapılan perukları kullanmak caiz değil yani başkasının saçından yapılan saçları perukları kullanmak caiz değil evet. ama suni olarak yapılmış olan bazı hı. maddelerden yapay. yapılan tamam. e, yapay peruklarda hı hı. onları kullanmakta sakınca yoktur